kesildi, İş bittikten sonra Amr kesilen eline hitaben, beni senden kurtaran Allah'a hamd ederim, çünkü sen beni cehenneme göndermek istiyordun, dedi.